Or üçünlerde de beşinci üçündeydik. Üçünler dersinde de kırkıncı dersteyiz. Beşinci üçün kırkıncı ders. Üçünler beşinci üçün neyle ilgilidir? Ahiret gününe iman. Olmasa olmazdır. Ahiret gününe imanın derslerinde de altıncı dersteyiz. Bundan önce beş ders işledik. Ne meselesindeydik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir bize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 neden önemlidir arkadaşlar? Biz bu fitneleri Resulullah haber vermiş mucizesidir. Bir de bu fitneleri tarihte bileceğiz. Aynen seni tekrar devam Bu fitneleri araştıracağız. Neden oldu? Kim hata yaptı? Hatalar neydir? Bunlar bizine koyar. Zaten tarih ibrettir. Allah-u Teala diyor sana ehsenel kasas peygamberlerin kıssalarını sana Anlatırız. Neden? Hatta ulil elbab aklı olan oradan ders sistim bat Evet bu fitne Hz. Osman'ın ölümü fitnesi. Üç bir fitnedir ümmette. Fitne nedir dedik? Fitne gelse sel dalgaları gibi gelir. Sel dalgası gibi gelse kimse kendinden emin olamaz. Kurtarırım mı kurtarmam mı?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 Bu dünya bir imtihan tarlasıdır. Bu imtihan tarlasında bütün çeşit fitneler vardır. Bu fitnelerin de en büyücü dedik ki Hz. Osman'ın ölümüdür. Hazret Osman'ın ölümü çok büyük bir fitneydir. Hatta fitnenin başıdır. Onu şimdi açalım. Ama bu Hazret Osman'la ilgili Hazret Osman kimdir? Bir kısacası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 Bunlar da dört tanediler. Ebubakir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Bu dört halifelerden birisidir. Bu nedir? Nübuvvet min hacindedir. Yani Hazret Osman Resulullah'ın Resulullah'ın tezkiyesiyle Resulullah'ın yolu üzerindedir. Bu bir. İkincisi Hazret Osman on tane müjde verilen müjde cennette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 Hazret Osman radıyallahu anhu 10 kişiden birsidir ilk İslam'a girenler. İlk İslam'a giren dır. Kadınlardan Hazret Hatice. Erkeklerden Ebubekir'in Sıddık. Çocuklardan Hazret Ali. Sonra Abdurrahman ibn Avf. Sonra 5. yan 6. Hazret Osmandır. İhtilaf rivayetler. Hazret Osman ilk ondan 10 on şahıs Müslüman oldu Resulullah'a iman ettiler. Birincisi Hazret e, onun on, 10 on, on taradan bir tanesi Hazret Osmandır. Demek Hazret Osman nedir? Mübarek bir zattır. Kimin elinde İslam oldu? sıddık ki Ekber'in elinde İslam oldu. Bak, zincirlemeye bakın. Senetleri bunların yüksektir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabıtla. Hazret Osman'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızını evlendirdi. Ruqayye luki, kızıyla evlendirdi. Nerede mecidi? Müslümanlara aziyet verirken ki Hazret Osman Kureyş'in efendilerindendir. Aziyet çektiği için peygamberin kızı onun da zimmetindedir. Ne yaptı? Hicret etti Habeş'e. Hazret Osman Hz. Osman Resulullah'ın neyini almıştır? Kızını Lukayya. Lukayya ne zaman vefat etti? Ee, Bedir Savaşı'nda. Hastaydır. Hatta Hz. Osman Bedir Savaşı'na gidemedi. Lukayya vefat etti ondan sonra. Ondan sonra ikinci kızını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlendirdi. O da kimidir? Umkelfum. Yani Resulullah'ın içi sefer damadı olmuştur. Bakın biz kimden bahsediyoruz? Hazret Osman'dan. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Kulsum'da vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? "Lev kana 'indi thalitha zawajtaha Osman." 3. kızım olsaydı Osman'a yine evlendirdim. Onun için Hazret Osman'ın lakabı nedir? Zunnurain. İki nur sahibi. Kimdir bu nürler? Um Kalthum. Neden bunlar nürdüler? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ciğeridir. Çitenin kızıdır. Evet, Hazret Osman Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bütün gazveleri gördü. Bütün savaşlara katıldı. Hazret Osman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de elçisidir. Resulullah kim elçi gönderir? allah Teala kimi elçi gönderir? En sevdiği kulunu, en sadık kulunu, en emin kulunu seçer. Resullah kimi seçti? Hazreti Osman'ı seçti. Nere gönderdi? Kafirlere. Kimi temsil etsin? Resulullah'ı temsil etsin. Onun için Hazret Osman dedikodu çıktı. Hazret Osman'ı öldürdüler. Ama belli değil. Mekke'ye giderken Mekkeliler zulmettiler. Hazret Osman'ı Kallat Carka'dan vurdular dediler.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 Radıyallahu anhu, böyle bir mübarek bir şahsiyettir. İslam'da üçüncü adamdır. Hatta Ashab-ı İkrem diğerdir Resul, Resulullah zamanında pe peygamberden sonra en faziletlimiz Ömerdir e, Abu Bakır'dır, sonra Ömerdir sonra Üsman'dır, sonra süsardır, Rasullah da süsardır. Yani hata konuşsalar Resulullah süsmez, düzeltir üçüncü adamdır. İyidir sıfatlarına gelirken e, Hazret Ömer biz burada haz, e, şey e, Hazret Osman'ın biz hayatını işlemiyoruz. Sadece bir hatırlatmak olsun. Yani boyu postunu onu tarih kitaplarına dönebiliriz. Ama bize olan bu fitneyle ilgili ihtiyacına bakacağız. Hazret Osman en önemli sifatı neydir? Bütün faziletli sifat onda vardır. Yoksa nasıl üçüncü adam olur İslam'da? Demek ki nedir? Hakiki mümindir. Ama bir sıfatı vardır diğer sahabeler ona yetişemediler. Nasıl Abu Bakır Sıddikidir? Diğer sahabeler Sıddik. olsalar da ama Sıddik'in imamı olamadılar. Hazret Ümer neydir? Ne vermişti Resulullah ona? Mülhim. Yani benden sonra çime ilham gelse Hazret Ümer ecelir. Hazret Ümer mülhimidir. 17 sefer Kur'an ayeti ona muvafakat etmiştir. Hazret İslam nedir? Neyle meşhuridir hayasıyla. El haya min el iman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya imandan bir şubedir, bir parçadır. Şedidetul haya o kadar hayalidir. Nasıl bir bakire kız 13-14 yaşında babası gelir kızım evlenir misin? Ne kadar uzanır? Pantere batar.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 Sonra giderler. Hazret Ayşe bunu dikkat çeker. Hazret Ayşe çocuktur, gençtir. Ne topluyor? İlim topluyor. Onun için dinimizi üç yere bölsek kaynağını, üçte birini Hazret Ayşe biz aktarmıştı. Özellikle Resulullah'ın şahsi hayatı. Hemen soruyor. Ya Resulullah bu vakir girdi, toparlanmadın. Ömer girdi, toparlanmadın. Osman girerken niye toparlandın? Dedi, Müslümandan utandım, haya ettim Müslümanı. Nasıl niye bulardan haya etmedin? Dedi, nasıl bular Müslümandan haya etmem? Keifla asthi min rjulun ta minhul minhu Nasıl bir adamdan, bir şahıstan haya etmem? Melekler ondan haya eder. Ne kadar haya eden Onun için Hazret Usman hayası cireyi nedir?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 Parasız, pulsuz, o, o, o Yahudi de o parasıyla kuyuda suyu satıyor. Müslümanlara ne verir? Hazreti veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, kim bu kuyuyu alsa, suyunu sebil yapsa, o cenneti almıştır karşılığında. Hazreti Osmanuk suyu aldı, o suyu, kuyuyu vakfetti. Cenneti aldı mı? İkincisi, Ceyşil ül -usur. Ceyş-ül Üsür Resulullah Ceyş'i gönderecek Şam'a yoktur. Erzak yoktur, malzeme yoktur. Ceyş'i gönderecek hiç bile mal yoktur. Çin bu Ceyş'i tecihizatını katkı koysa, yani teşkilatını alsa, bunu donatlasa ne olur dedi? Cennete almıştır. Onu da Hz. Osman bütün malını koydu orada cennete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 Hz. Osman Medine ile Mekke Mescid-i Haram'ı ne yaptı? Genişlettirdi. Çok genişlettirdi. Hz. Ömer Medine'yi genişlettirdi. Mescidinde böğüyü ama az bir şey. Hz. Osman bayağı aldı. Atrafındaki evleri genişlettirdi. Bu nedir? En büyük faziletlerinden birisidir. İkincisi Ata yani bir şey e, zekatlardan gelen, ganimetlerden gelen çift, 3, 4 katına çıkarttı. Yani bu ganimetleri paylaşmakta çok eli boluydur. Dedik Allah yolunda infak ediyordu. 3, 4 kata Hz. Ömer zamanından daha fazla çıktı. Çünkü neden de futuhat çok oluyordu o zaman. 3. yeri ihyâ et Ekin yerlerini, tarlalarını ihya et. Çim Araplerden bir yeri ihya etse o onundur dedi. Yeri ihya edeceksin. Bu çok önemli bir meseledir. O zaman için İslam devleti yeni kuruluyor. Ha? insanları neye teşvik ediyor? Çiftçiliğe. Çiftçilik ne getiriyor insanlara? İhtiyacı kaldırıyor ortaya. Çünkü İslam devleti Medine'de olduğu için millet hepsi nereye geliyor? Mekke Medine'ye toplanıyor. Kalabalık oluyor. E Araplar da ziraatten uzaktılar. Onun için kim bir yeri ihya etse o yeri ona verdi. Bu da böyük bir faziletlerindendir. İlk önce, dördüncü fazileti ilk önce Ramazanlarda iftar kordu. Mavaidur Rahman dedi. Rahman'ın sufrası dedi. Sufralar açtı. Böyük şehirlerde Mekke Medine vesairelerde ne olsun? İftar sofraları açtı. Onun için bizim de bir günde mesela iftar sıfraları nereden gelmiş? İşte Hz. Osman'ın sünnetindendir. Niye her şey işramı? Tabi nereden getirdi Hz. Osman'ını? Kendisinden koymadı. Tabii kendisinin sünneti de bize sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benim ve dört halife, Raşid halifenin sünnetine zımsık ızarlı. Ama Raşid Halife kendisinden bir sünnet çıkartamaz. İlleçi aslı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Çin, diyor ki hadiste, Çin bir orucu, orucun açtırmaya, iftarına katkı verse, sebep olsa onun ecrine ortaktır. Sonra beşinci Darül Kavak yaptı. O da nedir? Yargı evleri. Ee, adalet sarayları. Onu yaptı. Adalet sarayını kurdu. Onun teşkilatını kurdu. Altıncı, Hazret Osman zamanında ilk önce başlangıcıdır. Nedir? Bütün Müslüman ülkelerinde mushafları topladı. Teç mushaf üzerine bizi topladı. Bir gün elimizde oldu o mushaftır. Bu da onun için bir fazilettir. Çünkü mushaflarda ne vardır? Karışıklılar vardır. İçine tefsirleri koyurdular. Haşelerinde yazıyordular, giriyordur, karışıyordur. Bazıları acem dillerinde yeni Müslüman olmuş, Türk var Fas var Hindi var vesaire bu dille Rum var içlerinde ne oluyordu? Dilleri lehceleriyle, yamuk dilleriyle yazıyordular. Onun için Hüzeyfe ibn-i Yeman, Abdullah ibn Mesud ya emir el-muminin yetiş dediler Kur'an tehrif örmeden önce, onun için heyeti kurdu, heyet kararıyla Kur'an'ı bir araya topladı. Yedinci, Hazreti Üçmanın faziletlerinden fethüyet genişledi. Yani o kadar çok oldu ki içi cephede de İslam toprağı genişledi. Cihad hat safayı ulaştı. Batıda ve doğuda, doğuda gitti nereye kadar İran'ın komple Faris diarı hepsi açıldı nere vardı ta Türkistan'a kadar oradan Kırman, Sicistan ee, Bukhara, Özbekistan bugünde buralara hepsine İslam'ın ordusu yetişti Faris'in en son kralı kaçmıştır biliyorsunuz ne umidiyle bir de toparlasın He? Faris devletini kursun onun zamanında öldürdü. O da neydir? Yezdedir. En son kralıydı. O öldüğünde artık Faris İmparatorluğu umudunu kesti. Yani ataşperesler bitti. Evet, Hazret Osman zamanında. Sonra bu tarafa geleceğim biraz. Azerbaycan, Erminiye, buralara hepsine Hazret Osman zamanında yetişti. Nere kadar geldi? Biraz daha gelelim batıya doğru Ankara'ya kadar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 kapalıdır. Fitne bir kapıdır. O kapalıdır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sırdaşı kimdir? Hüdeyf ibn Yemen. Kim münafıkların listesi onlardadır. Hüdeyf ibn el Yemen Hazreti Ömer gelir de ondan sorardır. Çünkü Hüdeyf ibn Yemen'in özellikleri nedir? Hüdeyf ibn Yemen diyor ki Resulullah'tan siz her yolunu sorardınız. Ya Resul cennete nasıl gidelim? İşte bu bu amelleri yapsan.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 bu babdan hazret ömer. Onun için dedi fitneyi sordu. Fitne ne zamandır nedir dedi korkmaya amir el müminin dedi. Senle fitnenin arasında dedi sağlam bir sed var, büyük bir kapı var dedi. Leys aleike minha ba's ya amir el mu'minin. Senin üzerine bir zerel gelmez fitneden dedi. İnne beyneke وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا Senle fitnenin arasında bir kapı var dedi. O kapı da çitlenmiştir dedi. Hazreti Ümer fakihtir. Çimdir Hazreti Ümer? Ne dedi ona? Dedi ya Hüzeyfe اَيُكْسَرُ الْبَابُ اَمْ يُفْتَحْ Bu kapı kırılır mı yoksa açılır mı fitne kapısı? Hüzeyfe dedi la بَلْ يُكْسَرُ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 o kapıda kimdir? çindir. Hazret Ömer kendisidir. Geçen derste dedik. Hazret Ömer kim öldürdü? Yine doğudan gelen bir Mecusi, Abulü'l-Mecusi onu öldürdü. Hazret Ömer o kapıdır işte. Ne oldu oldu? Krala katıldı. Öldürerek Hazret Ömer açıldı. Onun için bu fitne kapanmaz. Ne zamana kadar? Deccal çıkana kadar, Yecuj Mecuj çıkana kadar. Hatta Mehdi, Mehdi'den sonra Hazreti ise o zaman biter. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyfe bin i Yemen Ne dedi? Kapı kırıldı. Hazreti Ömer'den bekliyoruz. Birinci fitne nereden başlayacak? Hazreti Ömer kapıydı. Fitne kapısı kırıldı. Zorla açıldı. Kaldı birinci Birinci fitne. Hazreti Osman'ı öldürür deken Hüdayfe Yemen ne dedi? Resulullah'ın sırdaşı çıbının fakihidir. Dedi ki Müslüm'ün rivayetindeki şey gibi tabi o birinci olay Bukhari'de geçiyordu. Burada Hüdayfe'nin sözü Müslüm'de geçiyor. Evvel fitne katl-ı Birinci fitne Osman'ın ölümüdür dedi. Osman da öldü. Öldü. وآخر الفتنة خرود الدجال، فتن لند الصندل الدجال تخشده، والذي نفسي بيده لا يموت رجل، وفي قلبه مثقال حب من حب حبة من حبي قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه. Nefsim onun elinde olduğu Allah'a yemin ederim. Eğer kimin kalbinde bir miskali cerrece Osman'ın ölümünden hoşnut oluyorsa Anlatabildim mi? O eğer deccele yetişse illa ki deccele uyar. Deccele kim uyar arkadaşlar? Mümin olmayan. Çünkü deccelin burasında yazılmış kafir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 Böyük fitnedir. Ve birinci fitnedir. Başladı fitne durmayacaktır. Durdu mu fitne? Bak Hazret Ömer'den sonra Osman'ın ölümünden sonra ne çıkar geleceğiz önümüzdeki dert. Cemal Savaşı, Sıffin Savaşı, hariciler. Ta ki diyor bugüne kadar. Bugünde ne çıktı biz yaşıyoruz. Başar fitnesi, Şeyh-ül Ezhar fitnesi. İlim adına Sisi'ye diyor öldür bu haricileri. Gördün mü decceller ne kadar çoktur? Fitne bitmez kıyamet gününe kadar. Deccel ve bunlar bular küçükleridir, büyük çıkana kadar. Fitne bizim, onu Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem sizin içinizden sıkar, sizin dilinizde konuşurlar, sizin elbisenizden girerler. Bak şeyh ne girmiş? Alim elbisesi girmiş. Müftü ne girmiş? Alim elbisesi girmiş. Ama kimin diliyle konuşuyor? Şeyhatın diliyle konuşuyor. Deccelin diliyle konuşur onun için kılıp kıyafet önemli değil. Önemlidir, evet. Bir alim de kılıp kıyafatsız olmaz. Yani tüysüz, müşsüz bir alim olmaz. Alim sünnete uyacak. Şeriate uyacak. Şeriatte ne var? Her şey var. Her şey yerine getir. Onun için bir Rabbani alim gördünüz mü sakalsiz? İmkan yoktur. Ha olabilir. Bazı konuda Rabbani kalmış ama imam olamamış. İmamlar her zaman parmaklarını gösterirler. Tarihte her zaman sünneti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 Neden? Anladılar ki bu fitnenin büyügüdür. Fitne başladı dediler. Ve bil fiil başladı. Onun için çok üzüldüler. Bütün sahabelerin sözleri var. Biz burada aktarmaya kalksak 10-15 sahabenin sözü var tarih kitaplarında. Bu fitne hakkında ne dediler? Hepsi üzüldü. Hatta bazı sahabeler vasfediyorlar. Diyorlar neredeyse sahabeler üzüntülerinden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 Böyle neden? Çünkü bu, musibet vehimdir. Ashab-ı da öyle oldu. Hz. Ali'ye gelelim. Hz. Ali dördüncü halifedir. Halife seçildikta, halifeye geldiler dediler ya emir el müminin ya Ali seni halife seçeceğiz. Dedi nasıl halife seçersiniz beni? Üsman Üz mazlum olarak öldü hala cüssesi yerdedir. Kabul etmiyorum dedi. Ben bu adamı gömeceğiz dedi. Hazreti Osman'ı defnettikten sonra geldiler. Dedi ben nasıl olur Osman mazlum oldu onun peşinden halife oluyor. O kadar mesela Hazret Ali ne Basra'da Kufa'da gelip beyat veriyordular. Beyat verenlere diyordu ki nasıl olur ben Hazret Ali'ni Hazret e, Ali e, Osman'ı öldürenlerden beyat alayım. Unutmuyordu yani. O vehamet içi kendisi halife olmuştur. Saltanat eğer saltanat ise ona geçmiştir. Birinci adam olmuştur ama bak unutmuyordu. Her zaman ne derdi? Allahumma inni ebra'u ileyke min demi üthman Sana sığınırım. Ben beriyim Osman'ın kanından ve şeyinden. Analarımıza gelirken hiç şu üzüntünün içinde çökmüştür. Hazret Ayşe Mekşe'den, Ümra'dan dönül, Hadden dönüyorlar. Medine'ye yolda bir de çıktılar. Dediler Hz. Osman öldü. El ayağı tutmadı yol. Dedi Medine'ye giremem ben dedi. Osman'ın yerini nasıl görürüm böyle mazlum öldürmüş. Döndü. Dört ay bile Mekşe'den çıkamadı. Diğer analarımız aynen durumda. Hepsi bu meseleyi farkına vardılar. Eğilir neden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 Açtın diyor. Ömer'e dedim. Buyurun Resulullah seni cennetten müjdeler. Her şey şükrediyor. İçeri görüyor. Sonra kimdir üçüncüde? Dedi Usman'dır. Durukladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Musa aşari diyor. Ben korktum. Osman, Resulullah durukladı. Ne oldu? Dedi aç kapını. E, ona e, şey e, durukladıktan sonra Dedi ki ve beşşürhü bil cenneti ala belvetin tusibov. On, durukladı durukladıktan sonra aç dedi kapıyı ona cennetten müjde ver ama bir musibet onu. Musibetten cennete girer. Diğerlerinde direkt dedi ama buna bir musibet. Hz. Ebu Bakır tabi musibetler geldi başına ridde oldu filan sebet kıldılar atlattılar. Hz. Ömer'in başına musibet gelmedi tam tersine musibetleri nedeydir? İmanlar üzerine, dinler üzerinde keramet gösterdiler, sabit kıldılar. Allah o iman sayasında İslam'ı ne yaptı? Hz. Ömer zamanında temelini attı. Sonra onu öldür. Ölümü musibet değil. Hz. Ömer'i öldürdüler. Ama Hz. Osman'ın musibeti nedir? Belva Resulullah diyor. Belva nedir? Yani imtihan. İmtihan ne ister? Terleyeceksin. Sen imtihane girdin bir saat. Demir bir saattir imtihan. Bir saat on soru var senin önünde terletirsen onlara yazana kadar. Ondan sonra yan başarılısın ya sınıfta kalmışsın. İşte bu belvedir. İmtihandır. On üç Resulullah durukladı sonra müjde geldi Sama'dan atlattı geçti sınıfı. On üç Osman da şükür etti, etti Allah'tan sebet diledi. Bir gün Abdullah i̇bn Umar Hazret Ömer'in oğlu diyor, bir adam böyle geçiyor. Dedi "Yuktelu fiha hada mukn'un yawma izn mazluma." Bu adam dedi, bu gelen adam o gün mazlum olarak ölür. Mazlum olarak ölür. Zulme uğrar yani. zulumdan ölür. Abdullah İbni Ömer de Merak etti. Kimdir bu zulümden ölür? Cennetliktir de. Böyle vakti Hazreti Osman geldi. Tabi Hazreti Osman'a da bu nakil gidiyor. Hazreti Osman'a Resulullah yine haber vermiştir. Sen şehitsin demiştir. Mübaşşarsın cennette. Bir gün Resulullah, Abubakir, Ömer, Osman radıyallahu anh'ın dört tane yerin en mübarekleri. Ühud dağına çıkmışlar. Uhud da Resulullah üzerinde durdu. Uhud da Resulullah'ı çok sever. Biz de sever ha. Şu anda da bizi sever. Ne diyor Resulullah? Uhud yuhibbuna bizi sever, biz de onu severiz. Öyle bir dağdır. Resulullah'ı görürken dayanamadı, titredi. Bugün de titremeye biz ne dürüst deprem oldu, yerinden oynadı. Sarsıldı dağ. Resulullah ayağını vurdu dağa böyle üzerine. İtbit ya Ühüd dedi. Dur dedi Sağlam Sağlamdır. Senin üzerinde فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّقٌ وَشَهِيدًا Bukhari rivayet ediyor. Senin üzerinde peygamber var, sıddık var, iki tane şehit var. Sıddık abu fakirdir, imamlarıdır. He? İki şehit var. Hazreti Ömer şehittir. Mecusi birisini öldürdü onu. Hazreti Osman'ı da kim öldürdü? Cahil Cugal'a. Evet. Onun için ee, bir rivayette da kıyametin alameti dedi ki Resulullah ve ıza rufi'a seyfi alel emedi lem yuza'f. Kılıç Hakkın üzerine ondan sonra bu kılıç kılıkta girmez. Hak kimdir? Hazret Osman'dır. Kalktı üzerine kılınç girmedi. İşte bu intihanda ne ister? Sabır ister. Hazret Osman da bu sabır gösterdi.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 Medine'de çok ashab Medine'yi tercih etti, sağa sola gitti dini yaymağı için. İnsanlarda cehalet olduğu için, Çin nefret var bir kısmında. Hasadet var bir kısmında. Niye işler her zaman efendidiler, niye başladılar? E bazı e, mürtetlerin torunları, babaları öldü, musahaba kılıçlarıyla bunlar hepsi içlerde kalıyordu. Bir sadece kıvırdık istiyorlar, tutuşcular. İşte fitne buradan başladı. Fitne buradan başladı. Bu fitnenin de başına Allah Subhanahu taala hicmetiyle bir tane Yahudini musallat etti. O da Abdullah İbn Sebe İbnü Sevda diye adlandırılır. Yemen Yahudilerindendir. Celdi Müslüman oldu diye ne yaptı? Başladı fitneyi ne yapmaya?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 Allah Teala ayette geçtikleri gibi çocuklarını bildikleri gibi Resulullah'ı biliyorlar. Nasıl bu çocuk benim belimden gelmiştir eminim bundan. Öyle biliyorlar. Kendi oğulların tanıdıkları gibi biliyorlar. Ama hasadetlerinden Yahudiler hesadet tayibidiler. Geldiler İslam'da genişleşmiş. Eskiden münafıklar bile Medine'de işleyemiyordular. Nifak işleyemiyorduk. Allah keşf onları. Sahabelerin imanı nedirdi? Ne onları yok edirdi. Ama genişledi. Abdullah İbni Sebe geldi Medine'yi işlemedi. Mekke'ye gitti işlemedi. Bu sefer nereye gitti? Irak'a gitti. Irak'ta Resulullah ne dedi? Fitnenin yeridir dedi. Irak'ta cahil cuhhaları kalktı fitirlemeye. İşte Ehlibeyt sevgisiyle Ehlibeyti biz seviyoruz. Ehlibeyte zulm oldu. Buradan giriş yaptı. Anlatabildim mi? Buradan giriş yaptı. İşte Ali halife olması lazım Bu fitnelere attı. Bir de ne Raca dedi? Raca'a dedi. Raca'a akidesi nedir? Yani e, Hazreti İsa nasıl dönüyor? Ha? Resulullah da sonra, sallallahu aleyhi ve sellem dönecektir dünyaya. Bu türlü fitnelere attı. Yavaş yavaş geldi. İnsanları karıştırdı. İşte Hz. Usman'ın da üzerine bazı noktaları aldılar. Yüzde dokuzanın aslı yoktur. Üften püften meseleler. Eskisi bugünkü gibi gidiyor Telefonu kaldır, sor. Öyle bir şey var mı yok mu? Ta Irak'tan Medine'ye kadar iki ayda gidip çayda ayda gelirsin. Bir fitne çıktığında uzanana kadar altı yedi ay geçiyor. Orada yerleşiyor ondan sonra haber gelse ne olur, gelmez ne olur. İşte Hazret Osman'ın hakkında bir sürü şeyler dediler. İşte akrabalarını ne yapıyor? tayin ediyor. Halbuki Hazret Üsman'ın 20 kusur 25 kusur şey vardır. E, valileri vardır. 5 tanesi eee akrabasıdır. Ama akrabası da suçu değil. Zaten Kureyşlilerdir hepsi. Kimidir? Hazret Muaviye'dir. Hazret Muaviye kendisi tayin etmedi. Hazret Ümer tayin etti. Hazret Muaviye de cumhuru sahabe ittifakıyla Salih bir sahabedir. Resulullah'ın çatibidir. Müminlerin dayısıdır. Ondan sonra işte bazı, sahaba, bazı liderler vardır. Akrabaları. Onlar da hepsi tarihte ispat edilmiştir. Hepsi güzel kumandalardır. Ehil yediler bu meselede. Bir kısmını da aldı. E, Velid ibn i Ukbe'yi aldı küfeden, Basra'dan. Neden? Dediler işte bu bir gün içki içerek görüldü bunu. Tahkik etti aldı onu. emekçi sahabelerin tayin etmiyor. Dediler işte Hazreti Osman mushafı yaktı. Halbuki mushafları yakması en faydasıdır, olandır dedi. Mushafları bir ayar topladı. Diğerlerinden sonra faydalanmasın diye yok etmek için en güzel şekilde mushaf yok olsun yakılacaktır. Toprağı da yazılar gidecek için Allah'ın kelamı. Sahabeler de bunu ikrar ettiler. ile bu olmuştur. İşte Hazret Osman çok para veriyor. İşte Hazreti Usman e, Abu Zerri ambargo koydu üzerine. Halbuki Hazret Osman Abu Zerri e, ambargo koymadı. Demedi gel burada e, mecburi ne diyorlar e, oturumda e, ikama Mecburi ikamet üzerine koymadı. Nedir adı ya? Mecburi ikamet. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Yok ya. Göz altına almadı onu. Şey altında. Yani bu çöyle yaşarsın. Bunun adı var Türkçe ya. Neyse. Türkçe bilmiyorsunuz. O ayrı meseledir zaten. Ee, ne dedi? Fitne olduktan sonra Şam'dan. Geldi Medine'ye. Abuzar radıyallahu anhü. Fitne oldu Medine'de. Dediler sen nasıl böyle dedin filan. Hazreti Osman dedi bak Medine'de de fitne oldu. Yani sen Medine'den gitsen daha iyi olur. Haz Ab Abuzar dedi tamam ben şeye gideyim. Zebe'de bir yer var. Medine'ye yakın bir yerdir. Medine'den e, şeyin arasındadır. E, Kufanın arasında. Medine'ye daha yakın. Orada bir yerde ikamet etti. Yani Hazreti Osman onu zorlamadı illa burada kalacaksın. Yani bir nevi rica gibi etti ona. Orada kaldı. Sen bunun yerine o şeyin adını bulsaydın. Mı? Evet. Orada kaldı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiştir? Abu Zer yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız kakar kıyamet gününde. Hazreti Osman'ın ne suçu var? Resulullah haber vermişti. Ondan sonra e, Hazreti Osman'ın üzerine işte Resulullah'ın katimi, taşası, yüzüğü, bir gün kuyunun başında Hazreti Osman elinde oynatırdı, kuyuya düştü, kayboldu. Bu kadar kuyuyu başaldılar bulamadılar. Bu türlü meseleleri ne aldılar Hz. Osman üzerine? Mesele aldılar. Uydurdular işte Abu Abdullah İbni Mesud'u öyle döydü ki bu varsıkları patladı dediler. Çıktı dışarı. Halbuki öyle bir şey yoktur. Halbuki bu varsıkları dışarı çıksaydı o zaman da antibütük de yoktur ölürdü sahabe ama ölmedi. Demek ki bu türlü Ammar'a işte zulmetti. Halbuki Ammar'a zulmetmemiş. Öyle bir şey yoktur. Bu dedikodulardan ne oldu? İnsanlar da hazır. Başladılar fitne olmaya. Fitne dedikodu her yerden yayıldı. Yayıldıktan sonra Ne oldu? İşte altıncı seneyi doldurmadan önce bu fitne yavaş yavaş her sene arttı. Dokuzuncu sene Hazreti Osman baktı bu arttı, Valilerini çağırdı. Ne oluyor dedi. İllet nedir? Çözüm nedir? Oturduğu bir heyet kurdu. Kendi valilerini topladı. karar aldılar. E oradan fitne sahiplerini bu dedikoduları getirsinler. Görüşeriz nedir? Onların fikirlerini dinleyelim cevap verelim. Ve fiil geldiler 3. senesi. Geldiler Hazret Osman'ın oturdular. Hazret Osman oturdu olarla bütün şüphelere cevap verdi. Hiçbirisi bir şey diyemedi. Elleri boş, yüzleri kara döndüler. Bir şey diyemiyorlar. Sahabeler heyet oturmuş. Anlatabildim mi? Bütüncü üçüncü mahkemeler gibi değil, tağutun mahkemesi gibi. Benim dediğim dediktir. Hayır. Sahabeler oturmuş her şey serbest Hatta öyle serbest kullar. Bazı sahaba dayanamadı. Meclisi tercih etti. Nasıl siz Osman'ın karşısında böyle konuşuyorsunuz? Ama Hazreti Osman hep tabiati gereği alttan alıyordu. Bu kakanlar kimler iyidir? Alimler diyorlar. Baş kaldıranlar, Ayaklandılar Hazreti Osman'a karşı. Bunlar alimler diyorlar. Beş sınıftlar. Bir kısmı dinde aşırı gidenlerdir. Dinde aşırı. Bugün de var aşırı gidenler. Harici fikri.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 milliyetçi ülkeci mesela Yemenliler özellikle bu konuda vardır oralarda. Tasupp ehli, kabile ehli. Niye Kureyşler bizden şeyler? Niye Ashab-ı böyle oldu? Bunlar fitneye hazırdılar. Anlatabildim mi? Niye İslam'da bize böyle? Oldu? Niye bir Yemenli yoktur filan ve Arap Yarımadası'ndaki bazı aşiretlerin zayıf olan sahipleri. 3. kısım İslam'da Hata işlemişler, buların üzerine had işlemiştir. Kırpatslanmışlar, yen elleri kesilmiş, ha? Yen sürgüne göndermişler ah sürgün, sürgün mü? Hazret şeyi bak, abu Zuri Resul. diyorlar Hazret Osman sürgüne gönderdi. Sürgünde yani bir yerde kalacaksın orada, mecburi kalacaksın. Yen yani sürgüne göndermişler, bular ne oldu? Bular bular fitneye hazırdılar, bu şeyleri Taşıyamadılar. Dördüncü meseleleri Hazret Osman'ı çekemeyenler. Hazret Osman fazilet sahibidir. Çok yimişaktır. Anlatabildim mi? Çekemiyorlar. Bazı sahabe çocukları da. Hazret Osman'a bazıları diyordu. Bana bir vilayet ver. Hazret Osman vermiyordu onlar. Neden? Ehil değiller. Abu Zer geldi Resulullah'a dedi ya Resulullah bana de vali tayin et. Hayır dedi ya Abu Zer, Sen bu konuda ehl değilsin. Sen git ibadetine bak. Her şey ehil olacaktı. Ebir bir kaç tanını reddetti. Mesela Muhammed İbni Ebi Bekir. Hazreti Abi Bekir'in oğlu Muhammed. Yanda de Hazreti Osman'ın kendi beslediği bir yetim vardır. Muhammed İbni Ebi Hüleyfe. O. Vilayet tetler vermedi bunlara. Bulur kalklar gittiler netler Mısırlılar'dan orada Çin yarattılar. Beşinci sınıfta avam halk. Parantez arasında bir günde ne diyorlar? Bozkuncular. Her çeşit bir dene gelse onun peşinde koşar. Yani bir günde ne veriyorlar bu baltacı Mısırlılar'da Şabiha Suriye'de taksimdeki dedir cabulculara para veriyorlar. Ötüyorlar. Ne kadar para o kadar araba mekanı imha ederiz. Dağıtırız. Karma karşı kadar, Adam öldürürüz. Parayı verir. Eskiden şey vardı. Atıyordun para o kadar çalıyordu kavanın. Aynen o kadar. E şu anda o devam ediyor. Yazarlar var gazetacı, köşe yazarları. Para verirsin atıyor. Para bitir duruyor. Bir de öleceksin atsın. Bu budur. Bunlar da her zaman var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 64. Şey, i̇cri senesinde Hazreti Osman'ın öldürdüğü senesinde hac mausumudur. Sahabeler bütün Medine boşaldı. Sahabeler hepsi haca gidiyor. Hazret Osman Medine'de kaldı. Bunlar hac niyetiyle. Eskiden Mısır'dan, Irak'tan bir tane valinin izniyle çıkar. Bugün de nasıl pasaport? O zaman da öyle. Valiye dediler biz haca gidiyoruz. Hepsi haca çıktı. Kaca gitmediler, geldiler Medine'de, kömelendiler. Toplandılar Medine'de. Sahabeler de az Medine'de. Hepsi gitmiş. Kaldılar, Hazret Osman'a geldiler, tartıştılar. Hazret Osman onlardan anlaştı. Anlaştı, istediklerini veririz, tahkik açarız, bilmem ne açarız, her şeyi dedi, tamam dedi Hazret Osman. İmşah ahlakıyla onları ne yaptı? Sakinleştirdi, hepsi döndüler İraklılar, İraklılar, Mısırlılar, Misirliler. Burada ki rivayet var. Birincisi ehl Fitne, Abdullah İbni Sebeen adamları, ki bu ağır basıyor. Ne dediler? Ya bunlar döndüler, oyun bozuldu. Ne yaparım? Kalktılar Hazret Usman'ın dilinle bir mektup yazdılar, kaşasını vurdular. Elçisidir diye gönderdiler bunu, yolda onu yakalattırdılar. Aha dediler, Hazret Usman'ın valisine, Misir valisine mektup yazmış. He? Eğer bunlar çabulcular dönseler Misir'e, bunların çellerlerini Hazret Osman'a yakışır mı böyle bir şey? İmkanı yoktur. Tanıdık Hazreti Osman kimdi. Melek onununu tanıyor. Onlar ne olurlar? Aha Hazret Osman bizi öldürüyor. Döndüler. Fitne yeniden. Fitillendi fitil. Ondan sonra ikinci rivayet Marvani bini hakem Hazreti Osman'ın neyidir? Yarsak yardımcısıydı. Kaşa ondaydı. Diyorlar o iştihad etti. Hazreti Osman'ın dilinden yazdı. Nasıl halifeye böyle ihanet çekemedi yani. Bu rivayet zayıftır ama ahır olan o bir rivayet. Her neyse Hazreti Osman'a geldiler bu sefer dediler Abdullah bini hakem marvani ver bize. Marvani bini Hakam'u ver öldürürlerim. Hazreti Osman vermedi onu. İşte Hazreti Osman'a ambargo yaptılar iman. Önce 1. Cuma Hazreti Osman geldi. Bunlar da camiyi doldurdular. Mescid-i Nebu'yü. Hazreti Osman çıktı minbere. Sataşmaya başladılar. Minberde hutba verirken arkadaşını üst desen o Cuma batıldır sen. Bunlar sataşmaya başladılar iman. Hazret Usman aldırmadı, devam ediyor. Bu sefer baştalar taş atmaya. Hatta başı mübarek, başı kanadı. Ondan sonra sahabalar aldılar. Ondan sonra Hazret Usman'ı camiyle namaz kıldırmaktan yasakladılar. Evine ambargo koydular. Bir rivayette iki bin tane edilir. İrak'tan, Yemen'den, Misir'den toplanmışlar. Bir büyük ne olmuş? Miting ne? nedir bu? Toplanmışlar. insanlar orada gözleri dönmüştür. Tabi bu kaç gün süre? Bir rivayette 30 gün, bir rivayette 40 gün sürer. Hazret Osman anlaşıyorlar. Ashab-ı diyor, savaşalım. Hayır diyor. Hazret Osman musallimdir. Kanı sevmez. Kanı sever. Nerede sever? Cihad meydanında. Böyle Müslümanların içinde sevmez. Bunlara karşı nedir? Merhametlidir. Ruhama ebeynim. Müslümandır Yanlış etmiş. Aldanmış. Şeytana uymuş Ondan sonra mesele uzundur. Bu tarih kitaplarında yazıyor. Hazret Usman'ı sahabeler, Hazret Ali vs. ikna etmeye çalışırlar. İzin ver. Bunlardan savaş ederim. bunları hepsini öldürelim. Gönderelim memleketlerine. Hazret Usman derayim. İzin vermem. Benim yüzümden Müslüman kanı dökülmesin derim. Heller Rasulullah'ın Medine'sinde. kabul etmez. Ondan sonra suyu çeseller anlar, erzakı çeseller. Vesaire. öldürülmesi Hazret Uçmanın çok nedir vahimdir. Yani onu insan okusa nasıl cirdiler üzerlerine üzerine onu öldürdüler. İnsanın kalbi kanalar. Mubareksa kalinden tutar. Üç tane kendini bilmez. Üç, İslam'da üçüncü adam ha? neyse o öldürürler onu öldürürken de elinde Kur'an içerimi var Bakara surasında iner ayetin üzerine o ayette nedir Fese yekfîkuhumullâhu ve vessemî'ul alim Bakara'nın son birinci cüzün sonunda orada durar kanı anlatabildim mi? Hazret Üsman ölür. Hatta onun bir bekçisi var. O da bir tenelerini öldürür. O birisi gelir onu öldürür. Hatta bir kadın var. Hizmetçisi onu bile öldürür. Hazret Üsman öldürürler. Ondan sonra Hazret Üsman niye ısrar ediyordu? Sahabe diyordu. an dökülmesin diye. Çünkü Resulullah yanındaki hanımı rivayet ediyor. Diyor ki Hz. Usman vallahi dedi Hz. Usman kork, korktu diye ben rüyamı size söylemeyeceğim. İsrar eder söyleyeceksin. Biz seni biliyoruz korkmazsın. Diğer gün Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Mene dedi savaşsan sen zeferi kazanırsın. Al müca, mu, şey, muhacirlerden ansarı ki Medine'de mevcut olanları savaşı sen kazanırsın. Yoksa yanımıza gel. Diyor ben dedim ya Resulallah sizin yanınıza gel. Evet. Bir rivayette sahiptir. İkinci rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hazret şey diyor e, hakim rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah'ı rüyamda gördü ey Osman sabret bu cuma bizimdensin. Müjde vermiştir ona. Bu cuma bizimdensin. Onun için sabretti. Evet. Hazreti Osman'ı öldürenler ki fiili olarak öldürdüler onu. Yende fiili olarak katıldılar. Yani avam değil. O kibintene değil. 10, 20, 30 40, 50 ki fiili olarak bunlar önderlik yapıyorlar Hepsi nedamet ettiler. Birçok. Nedamet ettikten sonra da ravi diyor, sahabeler, tabi'inler, Hasan Basri mesela, diyor ki hepsi öldürüldü. Hepsi öldürüldü. Cezadır, Cazamun cinsil amel, amel cazanın cinsinin nev'indendir. Mendakka dukka. Hepsi ne oldu? Öldürüldü diyor. Onun için bir kısmı pişman oldu. Geldiler Hazret Ali'ye dediler, ya emir el biz pişman olduk. Hazreti Ali Haşir Surasında 11. ayet okudulara. Kemeteli şeytanin. şeytan, kâle insan ekfûr. Felemmâ kefere kâle inni berîhum minkîn. İnni akâfullâhe rabbel alem. Dedi. O şeytan gibi insana diğer çüfret. Çüfrettikten sonra diğer ben senden beriyim. Ben Allah'tan korkarım. Senin tevben ne yazar ya? Sen büyük bir cürüm istedin. Sa'di bin Ebi Vakkas biliyorsunuz. Geldiler dediler ona işte bunlar tobetler. Ne yokudu? Kehif surasının en son ayetlerinde, kulluhlunun bıyükum bil aksarine amala size haber verim. Amalların boşa giden çimlerdir. Olar dır. Çizen nedir? Ellerinin zlla sâyun fil hayatı dünya. Ama lerb boşa gitti dünyada da, vohum yap yeh yapsabun, onlum yapsinon sunğa. Zenni diyecek güzel amal işlediler. Zaten bunların birçoku zemnediyorlar. İslam'ı savunuyorlar. Hazreti Osman'ı çekiyorlar hesaba neden? İslam'ı savunmak için. Onun için Hazreti Sa'd ibn Ebi Vakkas neydir? Duası müstecebidir biliyorsunuz. Bir adam iftira etti ona ve dua bastı ona. Dedi ya, ya Rabbi bunun ömrünü uzun et fitneye uğrat onu. Tabi'in diyordu bu adamı küfada görerdik öyle yaşlanmıştık Kiprikleri gözün üzerine düşmüş. Yaşlılıktan ama sokakta kad cariye kadınlara sataşırdır. Diğerler utanmıyor musun sen bu yaşlı ve Ne yaparım? Bir yaşlı adam Sa'd'in fetvası şeyine, beddasına e, şey yapmış. iptal olmuştur. Öyle Sa'd'in fetvası şeyi, e, duası müstecabidir. Ne dedi Bularçın? Osman'ı öldürenler hakkında Allahümme endim hum fümme khuzum. Bunlara nedameti yaşattır, ondan sonra bunları al. Hepsi diyor kılıçtan öldüler. Yen yani haydutlar öldürdüler, yen yani birden açıktı intikam aldı, öldürdüler öldürdüler. Vesaire hepsi kılıçta öldüler. Yen yani de savaşlarda öldüler. Evet. Onun için Hazreti Osman Ehl-i Sünnet alimleri diyorlar ki ne için? Halbuki Resulullah bile haber vermiş, müjde verdi ona rüyada. Salih insanlar rüyaları nedir? 46 nübuvvetten bir parçadır. Ne haber verdi olara? Eğer savaşsan sen kazanırsın. Mansursun. Niye kabul etmedi? Hazret Osman istemedi kan dökülsün. İşte Ehl-i Sünnet diyor. Hazret Ömer'in fıkhı sahihtir, varacehtir. Yapabilirdir kan dökülsün ama döktürmedi. Musulmanlar arasında kan döktürmeye şey olmadı. Neden? Çünkü kan dökülseydir, fitne çok büyük olurdu. Onun için kendi hayatını verdi ama kan döktürmedi. Ama ne kadar imşah. Bunlar ne istiyorlar Hazreti Osman'dan biliyor musunuz? Hazreti Osman'a diyorlar, biz senden bir şey istemiyoruz. Sen halifeleri eh ehel değilsin. Hak etmedin. Bu katalardan dolayı o zaman halifelikten tenazül et. Yani kendi nefsini ne yap? Hul' et. Hilafetten istifa et yani bugünün diliyle. Hz. Osman bak birincide ne kadar isabetliyse ya da de o kadar isabetli. Kan dökülmesin ama ben istifa etmem. Çünkü istifa etse bu sünnet olurdu. Her halifeye baş kaldıran her halifeyi istifa ederdir. Yani nasıl istifa etmiyorsun? Ne var? Ha? Bak sen Osman'da neyi değildin. Osman cennetten müjdelilmişti. Üçüncü raşit halifeydir stifetti. Bu fitne açılmasın diye sabit kıldı. Bu da neydir? Fıkhıdır. İşte bir günde ne dediler? Mürsi'ye Mürsi demokrasi yollardan çokunluğuna seçilmiş. Sizin dininizle gelmiştir. Ama Madem bizden değil, biz dinimize kifre Demokrasiye kifre kendilerine Kendileri de kifre Ayaklandılar, biz değişiriz sen in. Anlatabildim. Yani bu nedir? Bu yanlıştır. Onu ki Hz. indirmedi. Bu kifirde de yaşanır. Neden indirmedi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu da haber vermiş Hz. Aynen Buhari'de, e, Tirmizi'de geçiyor Ya Osman. Diyor ey Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Allah yaqamsuka qamisan fe in araduka ala khal'i fe la hatta ya Diyor ki ey Osman Allah subhanahu ve taala sana bir cümle bildirir. İsterler senden o cümleyi çıkartsalar çıkartma hatta zordan senden çıkartsalar üzerinde. Onun için kamis ve Osman meşhurdur şeyde. Geliriz şimdi Cemal Savaşı'nda. Ondan dolayı arkadaşlar Hz. Osman sabit kıldı. Sabit kılmanın, kılma, durmanın da dik durmanın da bu mesele nedir? Hakiki İslamiyet'i şey yaptı. Eydir bu fitneler, sebepleri nelerdir onu dersen bitirmeden önce. Dedik ki bu fitnenin sebebi çok iyidir. Önce Hz. Osman kimden sonra geldi? Hz. Ömer'den sonra. Hz. Ömer 10 sene nedir? Tam şedid bir adamdır. Şiddetten meşhur Yani Ebu Bakir radıyallahu anhü ne derdi? Ben vitrimi gezenin öncesinde kırarım. Çünkü ben zayıf adamım. Belki geze kakamam. Hz. Ömer şiddetlidir. Hayır ben kıkacağım en sonunda kılacağım. Her şeyi şiddetten olur. Meşhur idi. Onun için Hazreti Ömer zamanında sahabeler toplumu ne yapmıştı? Şiddetiyle tutmuştur. Hazret Osman'ın tabiati daha farklıdır. Geldi ne yaptı? Genişlettirdi. Bu bir sebeplerden birisidir. Sonra toplum dedikçe Hazret Osman zamanında ne oldu? Çok çelişti. Çok çeliştiyse insanlar ne oldu? İçine sahabenin kıymetini, kaderini bilmeyenler geldi cahiller geldi. Bunlar hepsi üst üste geldi. Bunları ne yaptılar? Bunlar fitneye ehil idiler. Ondan sonra Hz. Osman'ın karşısına dedik bazı meseleleri aldılar. Meselen Abu Zer'in sürgün meselesi, Ammar'ın meselesi. Bunlar bir kısmın aslı var, bir kısmın aslı yoktur. Bir kısmı tevhile muarraz şeydir, açıktır. Bir kısmı bellidir. Hatta Abdullah, Übeydullah e, ibni Ümer, Hazreti Ümer'in oğlu, Ebu Lü'lü, peşinden koştu öldürsün, o kendi, Müslümanlar tuttu kendisini öldürdü, Ebu Lü'lü. Ondan sonra Hazreti şey gitti, Hirmizan'ı öldürdü. Çünkü Hirmizan Ebu Lü'lü neydir? Dostuydu. Zannetti, Hirmizan de resmen Müslüman oldu liderlerden iyidir. Onun için,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 Yöneticiye kalır. E İslam'da da veli affetmesi nedir? Kısastan daha öyledir. Hilmise'nin velisi kimdir? Halifedir, Hazret Osmandır. Hazret Osman da şefkatlidir. affet şey. Übeydullah. E işte sen nasıl affedersin Übeydullah, kısas yapmadın filan. Bu türlü meseleler fitne oldu. Sonra Abdullah i̇bn Sebe. Abdullah İbn-i fitnesi fitnesi dedikçe en büyük fitnelerden iyidir. İnsanları e, disiplimi bozup e, şey yapacaktır. E, kargaşa yapacaktır. E, fitne salacaktır. İşte bu fitnelerden ne oldu? Fitilledi. Hatta öyle oldu ki Hazret Osman'ın ölümünden sonra vazgeçti mi Abdullah ibn Sebe? Hayır. Ne yaptı? Kalktı dedi. Küfede Hazret Ali'ye o kadar yakın düştü, o kadar övdü. Ondan sonra Hazret Ali'ye dedi sen ilahsın. Hazret Ali de yakalamaya kalktı bu kaçtı Misir'e. Ama at etbağını yakaladı. Onlarca atbani yakaladı. Ne yaptı? Kember. Şey ne dedi? Kas kuyuyu katı bir şiir diyelim. Kas kuyuyu ateşi yak, bunları attı ateşe. Çünkü neden? Ali'ye ilahtır dediler. Cürümleri vehimdir. Vehim olduğu için buş meseleleri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 Baktık fitnenin bir başı var. Kimdir Abdullah ibn Sebe? Bu nedir? Munafıktır. Zahiren İslam ilan etmiş, batının kafirdir, din düşmanıdır. Bugünden o günü biraz tartmamız lazım. İşte biz dedik Resulullah niye hikmet nedir haber verdi bize bu fitneleri düşmeyelim için. Bu fitnelere düşmeyelim. O günde Abdullah ibn Sebe var, bugün de kim var? Çok münafıklar var ona denk.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 Kayda var bizde bir arkadaşına 70 sefer mezarat bilintersin bir sefer onun şey alırsın 70 şansı var İsa bir seferini zannedersin 70 sefer hissiniz zannedersin anlatabildim bunları biz toplumda celmiyelim ehli ilmin hakkını bilelim. Bu insanlar ayaklandılar Hz. Osman'a karşı neydiler bunlar? Dedikçi, yen çıkarcı, yen manfaatçı, yen istedirine onun vaktinde ulaşmamış, yen o Allah'ın hükmü gelmiş, beğenmemiş bu sefer istiyor, intikam alsın. Bilirsiniz Abu Lu'lu el-Mecusi niye Hz. Ömer öldürdü? Dedi, Hz. Ömer'in yüzünden bizim imparatorluğumuz çöktü.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 Mücahit adam Amerika ile diyorlar Amerika adamı mı Dedikodu çıkartıyorlar. E bunlar işte kendi, kimseyi dinlemezler her çeşit, tekfir ediyorlar vesaire. Bin bir çeşit var. Onun hiç, hiç inanmayacağız. Biz adamlardan oturacağız, kaynağından dinleyeceğiz. Öyleyseler ihtiyatınız var. Öyle değilseler biz ne olur? Fitneye karışmarız. Çünkü inansan ne oldu? Sen dilini fitneye koyun. İnansan bazen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 Herhalde biraz daha arkadan almışlar. O polis tarafıdır. Polis arabası da kazaya girmiş. O kazayı yeni çekip gösteriyorlar. Bunun gibi binlerce olaylar var. Baltacıların eline şey veriyorlar. İşte bunlar İhvan diyorlar. İhvan'ın adamlarıdır. Dün ne oldu? Bir meşhur bir tenevar din düşmanı, İhvan düşmanı değil. Bütün din bubarak zamanında da meşhurdur. Araştırma bürosu var. Onun bürosuna baltacılar gelmiş bastırmışlar. Televizyonda haber yayıldı. İşte bu meşhurdur ihvan. İhvan basmış bunun iki kat. Bir, bir, bir apartmanda iki kat yeri var. Daram daruma etmişler bunu. Telefondan önce canlı yayında ha. Telefondan kadın bağlanıyor anası Fikar. İşte geçmiş olsun sizin ihvan böyle yapmış. Ne ihvanı dedi. Cizli kamera çekmiş. Hepsi baltacıdır. Polis arabası getirmiş bunlar dedi çok olduurdu. Bilmediler ne desinler. E Allah da bazen çıkar ki onun için biz bu dedikodulara gelmeyeceğiz. Bakın senaryo aynen yaşıyor. Fitneye gelmeyeceğiz. Hemen heyecanlanmayacağız. Fitnenin akıbeti vahimdir arkadaşlar. Bu kapı açıldı girdin içine. Onun için fitneyi eşelemek iyi değil. Dedikodu. Yok. Onun için demişler yöneticiye baş kaldırılmaz. Ve la malını alsa, belini kırbaslasa. Ama biz ne yaparız? He? Gidip yerinden tahkik eder. Bu yönetici bu hata yapıyorsa bunun islahen de neyi var? Adımları var. Emir bil ma'ruf var. Ney'i el munker var. Mu'izah hasene var. Alimlere gideriz şikayet eyle. Alimlere uyan. Ama çıkıp her yerde dedikodu yapmak bu Müslüman topluma olmaz. Fitnenin yoludur. Allah hepimizi fitneden uzak tutsun. Fitneye bizi alet etmesin. Şeytanı bize güldürmesin. Onun fitnenin yüzünden çok salih insanlar var ateşe gider. Neden? İşte bilmeden fitneye katılır. Yen ribet insanların etini yer. Yen de eli kanlarında olur. Allah hepimizi korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.